Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace uluslararası tarafından yayınlanan yeni bir rapor, dünyaca ünlü giyim markalarının ürünlerinin zehirli kimyasallar içerdiğini ortaya koydu. Zehirli giysiler raporu, 141 parça giysi üzerinde yapılan testler sonucu oluşturuldu. Rapor, zararlı kimyasallar kullanan tekstil üretim tesisleriyle bu ürünleri satan firmalar arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor. İncelemeler 20 farklı giyim markasında tehlikeli kimyasallar bulunduğunu gösteriyor.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 acilen harekete geçerek tüm tedarik zincirini ve ürünlerini zehirli kimyasallardan arındırmak ve bu konuda önder olmaktır, dedi. Test edilen ürünlerin büyük bir çoğunluğu ise gelişmekte olan ülkelerde üretildi. Yapay ya da doğal ipliklerden üretilmiş kumaş ve giyeceklerde tespit edilen zararlı kimyasallar ya da ürünler malzemeye katılıyor ya da imalat aşamasında kullanılıyor. Rapordaki en önemli bulgulardan biri test edilen tüm markaların her birinin birden fazla üründe NPE'lere yani parçalanınca hormon bozukluğuna neden olan maddelere rastlanmasıydı. Ayrıca incelenen 4 üründe yüksek oranda toksit içeren ftalat maddesi de bulundu. Greenpeace tüm giyim markalarından 2020'ye kadar tedarik zincirleri ve ürünlerinden zararlı kimyasalları arındırmalarını talep ediyor. Bugüne kadar H&M ve Marks and Spencer gibi markalar Greenpeace'in kampanyası sonucu bu konuda taahhütte bulundu. Darısı diğer markalara, umarız onlar da bu gerekli adımları atarlar. Jeotermal enerjide Guinness hedefi. Kütahya'nın Simav ilçesi Belediyesi 10.000'e 10 yakın konutta kullanılan jeotermal enerjiyi bir yılda 8.000 konuta daha verip 25.000 nüfuslu kentini tamamen bu enerjiyle ısıtarak en çevreci şehir unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabına girmek için başvuracak. Kütahya Sima Belediye Başkanı Kasım Karağan, kentte jeotermal enerji kullanımına yönelik girişimlerinin 1990 yılının döneminde belediye başkanı olan Metin Karakuyu tarafından başlatıldığını söyledi. Şu anda 10 bin aboneye ulaşmış durumda olduklarını kaydeden Karağan... 12 mahallemizde jeotermal enerji kullanılıyor. Belediyemize yeni katılan mahallelerimiz dahil olmak üzere 9 mahallemiz bu enerjiyi bekliyor dedi. Karahan önümüzdeki yıl 7 mahalleye daha jeotermal enerji vereceklerini kaydetti. Karahan, Simav'ın Türkiye'de konut ısıtmasında jeotermal enerji kullanan abone sayısı bakımından İzmir'in Balçova ilçesi ve Afyon Karahisar'dan sonra 3. sırada yer aldığında sözlerine ekledi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kurulan İç Anadolu bölgesinin ilk rüzgar santrali 36 rüzgar gülüyle ayda yaklaşık 400 bin kişiye yetecek kapasitede 19,5 milyon kWh elektrik üretiyor. Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç, 223 MW gücündeki santralin de kurulmasıyla bölgede 150'ye yakın rüzgar gülü olacağını ve Yahyalı'nın rüzgar enerjisi merkezi haline geleceğini ve rüzgar güllerinin bölge istihdamına da katkı sağladığını belirtti. Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü İl Başkanı Poyraz Poyrazoğlu, Afşin Elbistan A ve B termik santrallerinin kaçak ve korsan çalıştırıldığını söyledi. Poyrazoğlu, Afşin Elbistan B termik santrali yapılmadan önce A termik santraline baca gazı kükürt arıtma sistemi koşulu getirildiğini belirterek bu şartın B termik santrali ÇED raporunda yazılı olduğunu da aktardı. Poyrazoğlu, A termik santrali 25 yıldır ruhsatsız çalışıyor. Santrallerin çevreye attığı partikül madde miktarı, 60 ila 180 arasında olması gerekirken binlerde seyrediyor. Afşin elbisten B termik santraline baca gazı kükürt arıtma sistemi yapıldı ama santralin BGKA sistemi belirli limiti geçince bu da çalışmıyor. A ve B termik santrali kaçak ve korsan çalıştırılıyor. Yasal işlemlerin yapılmasını istiyor ve vatandaşları yasalar çerçevesinde haklarını aramaya çağırıyoruz dedi. Devletlerin iklim değişikliğinin başlıca nedeni olan fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit salımlarını azaltmaya niyeti yok gibi görünüyor. En kirli fosil yakıt olan kömürün kullanımının arttığını gösteren Dünya Enerji Enstitüsü raporunu ta takiben şimdi de Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yayınlanan ikinci bir rapora göre dünya genelinde 59 ülkede 1199 yeni kömürlü termik santral inşa edilmesi planlanıyor. Yeni santral planlarında başı çeken ülkeler ise Çin. Hindistan ve Türkiye. Yeni kömür santrali açmaya planlayan ülkeler arasında 455 santrale birinci sırada yer alan Hindistan'ı 363 santral Çin takip ediyor. Üçüncü ülke ise 49 santralden elde edeceği 36.719 megavatlık kapasiteyle Türkiye. Türkiye'de kömürle çalışan mevcut elektrik santrallerin kapasitesi 54.000 megavat. Raporda bu santrallerin inşa edilmesi halinde dünyanın en fazla salım yapılan ülkesi, Çin'in mevcut karbon salınımına eşdeğer bir etki olacağı belirtiliyor. Türkiye'de kurulması planlanan kömürlü termik santral kapasitesi, Afrika kıtasının tümünde kurulması planlanan kapasiteye hemen hemen eşit durumda. En büyük kirleticiler arasında kendimize yer açıyoruz gibi görünüyor. Halbuki yenilenebilir enerji konusunda ne derece zengin bir ülkemiz var. Herkese yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.